haftaki bölümde Ebu Cendel hadisesi, daha doğrusu Hudeybiye vakasında Ebu Cendel hadisesiyle programımızı sırlamıştık. İnşallah Mehmet Fatih Çıklak hocamızla bu haftada muhabbeti, peygamber efendimizin muhabbetini meşk edeceğiz. Evet, umutanlar veya şu an hatırlayamayanlar için bir defa daha hatırlatmış olalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin. ''Hayri halbihi ve sahbihi ecmain'' Biz nasıl sohbete başlarken bunu söylemekle içimizden hafiyen de olsa, söyleme ihtiyacı hissediyorsa, daha doğrusu öyle emir buyurdularsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sohbeti dinleyenlerin de yine ''Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain'' diye o şekilde sohbeti takip etmeleri, dinlerken de bu şekilde bulunmaları gerektiğini hatırlatmış olalım. Eyvallah. Fakat sizin anlatış tarzınızdan da şurada kalmıştık, Ebu Cender hadisesiydi, şuydu buydu derken yani Hudeybiye dediniz. O önemli bir şey. Neden? O kadar çok safha, o kadar çok sayfa var ki Hudeybiye'de açılan. Yani satır araları diyebileceğiniz hadiseler bile kendi başına bir risale mevzu, kitap mevzu. Hep söylüyorum, bu yayılsın diye söylüyorum. Hudeybiye hakkında ansiklopediler yazılacak bir meseledir. Hudeybiye o biriken teslimiyetin, o o onca gözyaşının, onca kanın Resulullah Efendimiz'in muhabbetinin dolup dolup taşıp da ashab-ı kiram olarak göründü. Mekke'nin fethi olarak göründü erbabına her türlü fetih, fütühatın aşikar ve beyan olduğu bir safadır Hudeybiye. Yani Bedir evet ilk cenk olduğu için çok nazara verilir. Bedirde belir. Allah Teala da Bedir'de zaten. Bedire iştirak edenleri ne yapmıştır? Temizlemiştir. Hatta ileride göreceğiz işte Bedir asabından olduğu halde müşriklere casusluk yaptığı tespit edilen kişiyi casusluğu tespit ediliyor yani. Tespit edilen kişiyi Peygamber Efendimiz affetmiştir. Biz bir şey yapamayız. Allah bedire iştirak edenleri temizledi demiştir. Fakat Hudeybiye'de tabiri caizse cemaatin kutuplaşması hali vardır. Hudeybiye'de nefs, nefs de cihatın yani çünkü cihat diye çıkmıyorlar yola. Bakın bu çok önemli. Kıymetli dinleyenlerimiz lütfen kulağınızı bu tarafa doğru verin. Ve ne söylendiğine dikkat edin. Sözlerin şaşırtıcılığına bakmayın. Sözler üzerinde tefekkür edin diye şaşırtmaya çalışıyoruz. Bu şaşırtma doğru yoldan şaşırtma değil. Dikkatinizi çekmeye çalışıyoruz. Ne güzel anlatılıyor demeyin. Üzerinde tefekkür edin. Bedir'e giderken savaşılacağı aşikardır. Cenk edildiğinde Allah Teala nefislerin bedelli olarak cenneti vereceği de aşikardır, ilan edilmiştir. Fakat düşünün ki silahsız, sulh ortamında öyle bir nefisle cihat faslı başlamıştır ki Hudeybiye'de. Yani Hudeybiye'de yola çıkıyorsunuz, acaba hacca gideceğiz mi gidemeyeceğiz, yani umre yapacağız mı yapamayacağız mı, tavaf yapacağız mı yapamayacağız mı? Maksud o gibi. Fakat Allah Teala gösteriyor ki, en önemli şey nefsin tasallutunda. Benim anlayışım doğrudur. Fikrinden kurtulmak için o kurtuluş safhasını en iyi anlatan yer Hudeybiye'dir. Orada çok büyük bir cihat vardır. Orada kılıç çekilmemiştir. Fakat nefse çok ağır olan bir hadisede nefsin terbiyesi için Allah Resulüne teslimiyetin gösterilmesi istenmiştir. Ve dikkat buyurunuz. Bedir'de Canını ortaya koyduğu halde Kılıç salladığı halde olanlara Böyle bir mazhariyet vardır Affolunma müjdesi vardır Hatta Bedir ashabından Birisi geldiğinde Meclislerde sıkışıklık varsa yer açın ona da otursun Şeklinde ayet vardır fil fîdmecâris Yani meclislerinizi genişletin onlar için Allah da sizin kalbinizi genişletsin diye Böyle tevşirat vardır Fakat Hudeybiye'de 1500 kişiye yakın insan. Resulullah'a sen bilirsin dedikleri için hepsi Rıdvan ağacının altında cennetlik oldukları ilan edilmiştir. Sen bilirsin ya Resulullah. Peki biz de deriz. Biz demek ki ne kadar ağır orada. Müşriye kılıç sallamak için gösterilen gayretten daha fazla bir gayret gösterildiği aşikar ki Rıdvan ağacı diye anlanan Allah Resulü, ya o da bir güzellik onu da söyleyeceğim. Diyeceğim şeyler birbirine şey yapıyor, ateşliyor. Yahu ağacın adı değişiyor. Ağacın adı. Ağacın altında biat ettikleri için ağacın bile adı Rıdvan oluyor yahu. Yani hadiseye bakar mısın? İnsanın değişikliğini bıraksa O ağacın altında biat edildiği için ağacın adı bile Rıdvan oluyor yahu. Yani nasıl bir şey bu? Resulullah'a yakınlık onu dinlemek ona teslim olmak nasıl bir şey yani Allah'ın emrine, mutlalığı olmak. Demek ki ne kadar zor, ne kadar zorluklar var. İnsanın kendi fikrini, kendi egosunu, kendi nefsini ayaklar altına alması kolay bir şey değildir. O imtihan sahası açılmıştır. Ashab-ı derecelerine göre, idrak derecelerine göre ne yapmışlardır? Teslim olmuşlardır. Birazdan isteyeceğimiz Hazreti Ömer radiyallahu anh Efendimiz'in sanki teslim olurken ki zorluğu, teslim oluştaki zorluğu gibi düşünülebilecek şeyler vardır o, öyle değildir o. Bir adamın bir lira vermesi ayrı bir şeydir. Bir adamın tüm servetini feda etmesi ayrı bir şeydir. Ömer gibi zengin olan, manen kudretli ve kuvvetli olan, söylediği söz üzerine Allah Teala'nın Allah Ömer'in sözünü beğendi işte ayeti dercesine ayet indirdiği bir Ömer'i düşünürsek o Hazreti Ömer acaba ben bu kuvvetimle, kudretimle Resulullah Efendimiz'e bunu böyle söylesem vazgeçer mi demek için Resulullah Efendimiz'e nasıl oldu bu işti hesap sormuştur. Yani acaba Resulullah bizim canımızı feda etmemizden mi korkuyor? Veya Resulullah Efendimiz bize bir şey olur diye mi yere adım atıyor. Ben de şöyle bir adımımı koyayım. Ben de şunu yapayım tarzında bir müdahaleleri vardır. Ama sen tabii şimdi nazarlarınla bana diyorsun ki oraya gelmedik hocam. Mevzu kaçıyor diyorsun. Şunu anlatacağım netice olarak. Ebu Cendel hadisesi yani Süheydin oğlu Ebu Cendel'in o ellerinde zincirlerle falan geldiği halde Resulullah Efendimiz'in teslim etmesi, bak bu nefse çok ağır gelen bir hadisedir. Resulullah Efendimiz'e biat etmekle Allah'ın rızasını kazanmaları kolay olmamıştır. Çünkü benden şüphe etmiyorsunuz değil mi? Her şey de olabilir. Ben size ne dersem yapacaksınız, gelin bir biat edin bana dedikten sonra, Ebu Cender hadisesinde o teslimiyetlerini aynı laki mertebesinde görmüşlerdir dedik. En son ders burada kalmıştı. Hatırlarsınız. Eyvallah. İlmel yakın olarak Resulullah bilir dediler. diyorum kıymetli dinleyicilerimiz için. Hudeybiye'de Allah Resulü her şeyi bilir. Evet o Allah'ın elçisidir. İlmel yakın olarak tamam ya Resulallah sen bilirsin. Resul, Resulsün çünkü sen. Allah'ın Resulüsün, Nebisisin, Habibisin. Evet ilmel yakın ne yaptılar? Sen bilirsin ya Resulallah. Biz sana biat ediyoruz dediler. Ebu Cendel hadisesinde ve genel yapısına baktığımızda, Ashab-ı Kiram'ın hepsinin aynel yakın mertebesine ulaştıklarını görürsün. Neden? O ilmen bildikleri sen bilirsin Ya Resulallah demeleri ve imanları Ebu Cendel hadisesi daha sonra ihramdan çıkmaları hadisesiyle aynel yakın olarak şahadet makamında göstermeleri halidir. Hudeybiye'de böyle bir nakdi hal vardır. Yani meleklerin Bedir'de indiğini belki görememiştir bazı sahabe-i Hissettim diyenler vardır. Görenler yok gibidir. Veya söylemiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber veriyor ve Allah bunu beyan ediyor. O gün şöyle yardım gördünüz diye. Fakat Hudeybiye'de o teslimiyetin nasıl bir teslimiyet olduğuna hem Ebu Cender'in nasıl teslim olduğuna hem de Ashab-ı Kiram'ın nasıl teslim olduğuna bakarsak, Ashab-ı Kiram'ın hepsi şehadet mertebesindedir. Savaşmadan. Çok önemlidir. Ve lütfen bunu kulaktan kulağa aktarınız. Hudeybiye'nin bu özelliğini dillendiriniz. Çok önemli bir hadisedir. Çok mühim bir hadisedir. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Şimdi siz tabii, yedik galiba ilk bölümü. Var daha vaktimiz mi efendim? Evet. Haydi bakalım. Sahabiler çok arzuladıkları halde Kabe'yi i Muazzama'yı ziyaret ve tavaftan alıkonmuşlardı. Yahu tabi alıkonulmak değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki hiçbiriniz dinde benden daha gayur değildir. Bir hususta daha gayretli değildir. Ben namazı kılacağım, hani ben şunu yapacağım, ben işte kuşun göz bebeğine şunu yazacağım bunu edeceğim diye Çok böyle ucuz kahramanlıklar vardır bundan konuşulur. Hakiki hayatta bir insan ben bu hususta Resulullah'tan daha gayret ettiğim dediği an zaten dinden düşer. Böyle bakıldığında kim kimi nereden alı koyuyor? Alı koymak ne demek? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Kabe'yi tavaf etmemesine yanarım ben. Nasıl edemez? Kabe'nin sahibi gelmiş. Hazreti Osman onsuz gitti mi Kabe'ye? Tavaf etti mi? Hazreti Muhammed tavaf edemiyor. Daha ne düşünürdüm ben yani? Sen, sen düşünür müsün? Senin canın gibi böyle bir zatın yanında olsan onun gitmesini, onun kim Resulullah'tan daha çok Kabe'yi tavaf isteyebilir ya bu? Kim yapabilir bunu? Allah Resulü'nün Kabe'yi gitmesinden kendisini alıkoyması vardır ki Ashab-ı ancak buna üzülebilir. Şaşkınlık olabilir. Anlatabiliyor muyum efendim? Estağfurullah. Evet. Hz. Resulullah anlaşmayla, görünüşte aleyhlerinde olan bir takım ağır hükümlerine gereği gibi nüfuz edemediklerinden dolayı, bu durum sahabilerin son derece güçlerine gitti. Manen rahatsızlık duydukları hal ve davranışlarından belli oluyordu. Kendi alemine böylese ağır şartlara evet demenin izahını bir türlü bulamayan Hazreti Ömer, huzura varmadan edemedi ve peygamberimize sen Allah'ın hak peygamberi değil misin diye sordu. Evet, şimdi burada bir duralım. Belki burayı hiç durmadan geçsen daha iyi olur hocam diyen, şu anda bizi dinleyen kardeşlerimiz, abilerimiz, belki hocalarımız vardır. Hayır, hiç çekinmeye hacet yok. Konuştuğumuz zatlardan Netü sena etmeye gayret ettiğimiz Zatlardan biri Resulullah Efendimiz'dir O zaten bizim disanımızın Sürçmesine alışıktır Biz onu çok güzel Met de zaten onu Allah Met etmiş bizim metimizden Bile münezzehtir Resulullah Efendimiz e Diğer tarafta Hazreti Ömer vardır Hazreti Ömer Efendimiz hakkında zaten Cenab-ı Hak Bizim yanlış konuşmamıza müsaade etmez o Faruk'tur O Faruk'uyetiyle bizi düzeltir Sonra borçlu olalım da onlara borçlu olalım Sen benim hakkımda böyle nasıl konuştun dese de Hesap soran Ömer olsun Radıyallahu anh Çünkü biz ona hakaret etmek için Onu kötülemek için konuş Onu anlamak için hata ettiksek En önce o bize hesap sorsun Kırbacıyla dövmeye kalksa da Biz onun ellerine ayaklarına yapışalım Yeme mahşerde ama görelim ama görelim. Çünkü zerre de olsa muhabbetimiz var kendisine. Ruhaniyetleri haberdar olsun inşallah. Şimdi bunu şöyle bir gözünüzde canlandırın. Resulullah Efendimiz anlaşmanın maddeleri falan konuşuluyor. Cenab-ı Ömer Efendimizin kendine mahsus hareketleri var. Yani sinirlendiğinde böyle bir şeyi ille yerine getirmek istediğinde kendine ait mimikleri, hareketleri olurmuş. Yani sağa sola bakması, elini böyle salması, bir yerlere böyle dalması, kaşlarını çatması. Yani onu görenler, Ömer birazdan bir şey yapabilir derlermiş. Kendine mahsus bir şey var yani, böyle belli edermiş. Hiddetlendik zaman ama. Hz. Ebubekir Efendimiz, sahabiden bazılarına diyor ki Ömer'in diyor hep önünde falan durun. Yani Resulullah Efendimiz'e böyle bir yol bulup da aradan çıkıp girmesin. O bir şey yapacak diyor. Hazreti Ebu'yi Yani Ömer birazdan bir şey yapabilir. Dolayısıyla sahabi-i kiram Ömer Efendimiz'in önünde bir şey konuşuyorlarmış gibi kalabalıkmış gibi hep perdeliyorlar. Yani çünkü durup durup bakıyor yani meclise müdahale edecek, duruma müdahale edecek halinden anlıyor. Bir şey yapacak diyorlar yani. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz, ben dinlediğim gibi hak etmiş olayım. İki can serveri Efendimiz bir ara böyle yerlerini değiştirip de yanındaki sahabiler de böyle bir hareket ettiğinde adeta o perdelemeyi de fark eden Hazreti Ömer Efendimiz böyle aradan iki sahabinin arasından çıkıp çünkü normalde hep yanında zaten. Ebu Bekir, Ömer Efendimiz hep yanında iki Efendimiz. Onun da farkında. Buna rağmen aralarından çıkıyor ve daha gelişiyle beraber Hz. Ebu Bekir Efendimiz'in yüzünün rengi değişmiş. Yani Ömer acayip bir şey söyleyecek. Belli. O, o derece belli. Yani gözünüzün önünde canlansın diye e, anlatıyorum. Ya Resulallah buyur ya Ömer sen Allah'ın peygamberi değil misin diyor. Biz bunu naklederken içimiz titriyor değil mi? Hazreti Ömer Efendimizin imanının daha aşağı olduğunu düşünmek da büyük bir ayıptır. Hazreti Ömer Efendimizin daha evvel de söylediğimiz gibi orada Ya Resulallah biz eminiz seninle. Yani benim Ömer olarak yanında bir ağırlığım var mı? Veya ne işine yarıyorum ben senin? Şu kadar ağırlığı mı var? Bu kadar işine mi yarıyorum? Al bunu kullan demenin bir başka şekli bu. Yani Hz. Ömer Efendimiz ben bu şekilde çıktım hiç şüphem yok yani rahatlıkla hani ne yapabiliriz? Acaba bir şey yapabilir miyiz tarzı ayrıdır? Hani ben bu hususta gözümü karartmışım, daldan budaktan geçmişim. Şüphem mi var bunda? Şüphen yok. Sen nasıl Allah'ın resul olduğundan şüphen yoksa, şüphemiz yoksa, hani ben de buradayım. Bizi kullan der gibi bir şey duru. Hz. Temel Efendimiz. Neyse devam edelim. Vaktimiz müsait mi bu arada birinci bölümün? Eyvallah. Eyvallah. Peki devam edelim. Resul-i Ekrem Evet. Ben Allah'ın peygamberiyim buyurdu. Hilmiyete bakın. Sen nasıl konuşuyorsun ya? Bu söz nedir falan değil. İki cihan serveri efendim. Seni şimdi yeni modern şeyde konuşuyorlar. Hazreti Pir, Cenab-ı Mevlana bunu seneler evvel söylemiş. İletişim kurmak da konuşmak marifet değildir. Dinlemek marifettir. Sen Senin için konuşuyorsun falan demiyor. Evet ya Ömer, ben Allah'ın resulüyüm. Yani bir kere sözde, sözün giriş şekline göre, o bir ateş parçasıysa karşıda fevkalade serin bir su var. Bir kere o, o, onu bir kere aşmak lazım bir kere. Yani Resulullah Efendimiz'e bunu söylemi duygusunu aşmak değil ki. Resulullah Efendimiz'in nezaketine bak. Yani hiç meydan vermiyor. Neden? Haddimi aşacağım ama bir şey söyleyeceğim. Affetsinler. Resulullah Efendimiz razı olunan Ömer'i ayrıştırıyor sözüyle ben Allah'ın Resulüyüm, evet derken bir kere dışarıdakiler kaldı. Ömer'ini istiyor. Ona gösterilen Ömer'ini istiyor. Tavruhlar aleminde verilen Ömer'ini. Ona konuşuyor. Onunla söyleşiyor, onunla sohbet ediyor. Diğer vasıflar, bazen insan inler çıkar, onlar kalıcı değildir. Zatının, zatı alinin, zatı ecelli aladan verdiği bir ahlak vardır. Hepimizde o bir sırdır. Erbabı o sırra bakarak o ahlaka göre hep bakımını yapar. Sonbaharda kurumuş bir budağın, dalın altında devamlı eşeleyip onun efendim aşısını yapan, ya bu adam bu çırpıya niye bakıyor diye baktığım bahçıvanın yaptığı gibi. Peygamberler, kamil insanlar insanın kemal tarafına bakarlar ve diğer taraflarını hiç sisteme katmaksızın ayrıştırarak, Esas kısmını almaya çalışırlar. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm diyor. E şimdi kıymetli dinleyicilerimizin gönlü açıkta biz ne yapacağız? O kadar iddialı konuşmayalım. Biz kapalı gönüllerle, neyse. Allah Teala razı olduğu manaları bize açsın. Amin. Razı olduğu manaları tahsil etmeyi nasip eylesin. Cenab-ı razı olduğu şekilde gönüllerimizde iyi hal ve iyi güzel ahlakla zinetlendirsin, iman ile donatsın, nurlandırsın inşallah. Biz tabi bu arada programı yaparken bize bakıyor buradaki arkadaşlarımız, çay geliyor vesaire oluyor, işte şıkırtılar, çay sesleri, bardak sesleri duyulursa artık kusurumuza bakmayın. Böyle sohbet, sizinle sohbet etmeyi arzu ettiğimiz için bir bardakta size koymuş gibi kabul edin. Kıymetli dinleyenlerimiz, o şekilde efendim biz muhabbet bağımıza devam edeceğiz. Şimdi Hudeybiye'nin e, bir başka cenahı. Hazreti Ömer Efendimizle Fahri Alem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin konuşmaları. Ya Resulallah sen Allah'ın peygamberi değil misin? diye Hazreti Ömer Efendimiz'in sormaları. Tabi orada gözünüzde canlandırmak için ben ilk bölümde konuştum. Burada başka bir terbiye de var. Sen ne diyorsun falan diye kimse engellemeye çalışmıyor. Hiyerarşiyi bozmuş olur çünkü. Yani bir asker de bir şey düşünün. Komutan hizaya gel diyor. Birisi hizaya gelmiyor, dışarı çıkıyor. Başka bir asker kafasını yiyip oğlum hizaya dese en önce kötüyi o hak eder. Neden? Orada bir komutan var çünkü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda evet tedbirler alınıyor vesaire oluyor ama iş huzuru Resulullah'a aksettikten sonra artık o meclisin sahibi Hz. faal Alem'dir. Hadiseye müdahil olunamayacağını o söyler sahibin, meclisin sahibi odur, sahibin meclistir. Dolayısıyla orada başka birisine müdahale, o başka birine değil, çok başka birine, başkalar başkası, fevkalade, harikulade bir zata edepsizlik olduğu için sahabe-i bu şekildeki bir duruma da müdahale etmiyorlar. Resulullah Efendimiz de öyle anlatırlar. Hz. Ömer Efendimiz'i susmaya teşvik eder bir tazda. Yani hadiseyi evet yani ben Allah'ın peygamberiyim dedikten sonra bu bir frenlemedir aynı zamanda. Yani Ömer daha fazla konuşma. Yani ben Allah'ın peygamberiyim. Ama dikkat et. Şeklinde de onu muhafaza etmeye. Yani hem şefkat hem merhamet hali beraber hem de ikna. Evet, şeyini görmüş oluyoruz. Neyse, yoksa bitmeyecek mevzu. Biz konuşmaya devam edelim. Hazreti Ömer bu sefer, ''Biz Müslümanlar, hak, düşmanlarımız olan müşriklerse batıl üzre bulunmuyorlar mı?'' diye sordu. Resul-i Ekrem, ''Evet, öyledir.'' buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz, ''Bu halde dinimizi küçük düşürmeye niçin meydan veriyoruz?'' dedi. Resul-i Ekrem, ey Hattab'ın oğlu, ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Allah'ın emirlerine aykırı harekette bulunamam. Bu muahede maddelerini kabul etmekle de Allah'a isyan etmiş değilim. O, beni hiçbir zaman zarara uğratmayacaktır buyurdu. Düşünün ki Hazreti Fahri Alem Efendimiz bile kendileri için olmasa dahi, ama peygamberin de kendi peygamberlik şahsına mahsus bir hak anlayışı, bir batıl anlayışı olabilir. Çünkü beşerdir. Mükemmel de olsa, Allah Teala'nın hakkı, hak olarak kayım kılışı ve hakka nazar edişi ayrıdır. Allah olması hasebiyle ve batılı da batıl olarak kabul etmesi ona il-uluhiyetinden e, ilahi vecihle bakması ayrıdır. Beşer gibi değildir. Zaten Allah Teala'ya en yakın olan kullar Allah'ın nazarına, hani şimdi diyorlar bakış açısına, tövbe estağfurullah. Allah'ın bakış açısı yoktur tabii ki. Her açılar ona bakar çünkü. Her açılar ona bakar. Fakat Allah penceresinden, o Allah'ın bahşettiği rızasına muvafık cehetten bakmayı en iyi bilenler, en iyi muvaffak olan zatlar peygamberlerdir. Velilerin dereceleri o nazara yaklaşmalarına göredir. Yani bir insanın basarında, bakışında, nazarında feraset yoksa imanın kontrol edilmesi gerekir. Şimdi bu bilgi kalsın burada. Bu tarafa gelelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile görüşü reyi Allah'ın rızasına en mutabık, en muvafık olan zat olmasına rağmen, elini açıp dua etmişler. Allahümme ernel hakka, hakka var züknettiba. Ya Rabbi sen bana hakkı, hak olarak göster. Ve tabi olmakla beni rızıklandır. Nasip eyle. Batılı da batıl olarak göster. Ve kaçınmakla, batıla gitmemekle, bizleri rızıklandır. Çünkü bir insan hakkı Hak olduğunu, hak bir şeyi Görür ama tabi olmaktan Mahrumdur. Evet hakikaten Güzel bir şey şunu ama zaman Der, kılamıyorum Der. Tabi olamaz, rızkı Yoktur veya o rızk rızık sahasında kapalıdır E batılı batılı olarak görür Kötü der, çirkin der Öldürüyor der Berbat ediyor beni der ama Cazibesinden kurtulamaz yine batıla Tabi olabilir. İçki ya içki içmek haramdır, kötüdür, ya berbat bir şeydir der ama kendisini içkiden alıkoyamaz. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz hakka hak olarak görmek bir kere bu idraki istiyor ve o idrakin hemen amele dönüşmesini Allah'tan istiyor. Batılı batıl olarak idrak edilmesini Allah'tan istiyor ve ondan kaçınmakla amel etmiş olmayı istiyor. Dolayısıyla Resulullah bile hakkı hak görmek hususunda bir iddiada değil, Allah'tan bunu alıyor ve Allah adına bunu yapıyor haldeyken, bir başka zatın şu haktır, şu batıldır dedikten sonra, batılın dallarını ve hakkın o hudutsuz dallarını keşfetmesi kolay bir iş değildir. Bu ayrı bir yetenek, ayrı bir feraset, ayrı bir bakış açısı ister. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ömer'dir ama, peygamberin nazarına sahip değildir. Tepeler var değil mi? Ne o En yüksek tepe Everest. Ee, Everest'te tepe, bizim Erciyes'te tepe, işte Uludağ'da tepe, dağ neyse ona göre falanca tepe de tepe. Hepsi bunların kendine göre yüksektir ama öyle bir mevki vardır ki ancak o menzilden bakıldığında görülebilecek bir şey vardır, ee, manzara vardır, bir hal vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ancak bulunduğu yerden görülebilecek bir zafer vardı. Biraz aşağısından göremezsin bunu. Bunu öyle düşünmek lazım. Hazreti Ömer böyle yapıyor diye Hazreti Ömer'i farklı görenler bu hatayı yaparlar. O dağın dağa göre olan yüksekliği alçaktığıdır Sen daha bir metre yükselememişsin. Toprağın üzerine belki çıkamamışsın. O dağa, o zirveye göre diğer zirveleri kıyaslamaktır. Resulullah'ın baktığı zirveye ancak Resulullah çıkmıştı, onun makamıydı. Onun bir aşağısı zaten Resulullah Efendimizin yakini demektir. Dolayısıyla onların birbirleri arasındaki münasebeti daha henüz e, evinin tavanına yetişmeyen insanların kendilerini zirve zannetmelerinden ibarettir ki bu da fevkalade büyük bir ahmaklıktır. Evet. ''Bu sefer Hazreti Ömer, sen bize Allah'ın nusret buyuracağını, gidip Kabe'yi hep beraber tavaf edeceğimizi vaat etmiş değil miydin?'' dedi. Resul-i Ekrem, ''Evet vaat etmiştim, ancak bu yıl gidip tavaf edeceğimizi söylemiş miydin?'' buyurdu. Hazreti Ömer, ''Hayır'' dedi. ''O zaman Resul-i Ekrem Efendimiz, ''O halde tekrar ediyorum.'' sen muhakkak Mekke'ye gidecek ve Kabe'yi tavaf edeceksin buyurdu ya demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendim şöyle mi demiştir böyle mi demiştir ya şunu haram demiştir ama o hadistir ya biz ayette yerini bulamıyoruz falan gibi mülahazaları bırak Kabe'ye gideceksiniz tavaf edeceksiniz sözünde bu sene gidip bu sene deyip dememesi bile bir insanın itikadını, Resulullah'a bakış açısını, bir efendim ne bileyim, hadisteki bir detayın bile yanlış anlaşılmasından veya o an fark edilemeyişinden iman ile küfür arasında nasıl gidip geldiğini, gönlümüz açısından işte Hazreti Ömer Efendimiz bunu sahnelemiştir. Hadis beğenmeyenlere söylenir. Ya Ömer, Allah'ın sadık, halifesi, yeryüzündeki halifesi. Resulullah Efendimiz'e varis olan Hulefai Raşidi'nin muhteşem Ömer'i, Hazreti Ömer Efendimiz. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki sen Allah Resulü'nün hadisi şerifinde söylediği sözlerde o seneyle diğer seneler arasında mülahaza ediyorsun da bu halleri yaşıyorsun. Şimdi öyle bir nesil geldi ki Resulullah'ı tanımıyor. Tanısa da Resulullah'ın sözlerini kabul etmiyor. Deseler acaba ne olurdu? Evet. Hazreti Ömer buna rağmen iç aleminde kabarmış duygularını teskin edemiyordu. Bu sefer Hazreti Ebubekir'in yanına vardı. Ey Ebubekir dedi. Bu zat Allah'ın hak peygamberi değil midir? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun çekişen tarafını nazar etmiyor. Kemal tarafına nazar ediyor. Kemal tarafı tatmin oldu ama çekişmek isteyen tarafı ve hiç prim vermedi. Dönüp Hz. Ebu Bekir Efendimiz'den bunu soruyor. Hz. Fahri Alem Efendimiz'i en yüksek zirve, Şahika kabul etti. Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum. Şahika derler en yüksek zirveye. Ondan sonra hemen ondan sonraki zirve Hz. Ebu Bekir onun hem peygambere bakışı daha yakın, hem peygamberin gördüğü yere daha yakın. Sonraki zirve Hz. Ömer. Evet. Hazreti Ebu Ebubekir, evet, o Allah'ın hak peygamberidir dedi. Peki biz Müslümanlar hak üzere, düşmanlarımız olan müşrikler de batıl üzere değiller mi? Evet, bizler hak üzereyiz, düşmanlarımızsa batıl üzerindedir. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "O halde dinimizi küçük düşürmeye niçin meydan veriyoruz?" dedi. Sadakat timsali Hazreti Ebubekir Efendimiz. Heh, i̇şte sır orada. Nübüvvetten tasdikini alamıyorsan, Sıddıklırdan tasdikini al. Derecene göre. Hazreti Fahri Alemi nasıl anlarsın? Ebubekir Efendimizin sadakatinimeden nasıl anlayacaksın? Hazreti Ömer efendimizdeki farukiyet dikkatine bak ama. Bu rızaya uygun mu değil mi? Allah bunu emretti mi emretti mi? O da o kadar titiz. O da kendine göre o adaleti arıyor. Adalette senden vardır. Asgari olarak insanların yapması da gereken kısmı odur. O sebepten dolayı Cuma'da Cuma toplanmak demektir. Hem cemaat toplanır hem müminler toplanır hem o haftalık hadiseler toplanır hem gelecek hadiseler haftalık konuşulur, hem de hayırlar toplanır. Cuma'dır, cem olmuştur. Cuma hutbesine inerken İmam Efendi Allah Teala'nın astenüzü bilsin. İnnallah ya murubil adil, vel ihsani ve ita izil kurba ve yana anil farsha ibnül kerib Ay ayet devam ediyor. Muhakkak ki Allah, hiç şüphe etmeyin ki Allah ve El-adl. adaleti ister. Adalette senin de benim hakkım vardır. Senden vardır. Sıddıkiyette senden yoktur. Sıddıkiyette senden yoktur. Biz vardır. Daha üst mertebesi de var. Buna. Derler. Ama mümin hiç olmazsa karşıdaki hukuk. Hani Ebrâh'ı anlatırlar değil mi? Yani bugün sır mı ifşar diyoruz ne? Büyüklerimiz böyle konuştuğu zaman bunları anlattığı zaman sır yavru bunlar derlerdi. Yahu, yahu diyen, benim çok sevdiğim gönül dostum bir kardeşim vardı, oldu kulakları çınlasın, yahu, yahu derdi. Ebrar'ı anlatırken, birri takvaya ermeye anlatırken, kendi için istediğinizi başkası için istemedikçe, birre, Ebrar'dan olamazsınız, birre eremezsiniz der Fakat Ebrar, mukarrebinin altındadır. Allah'a yakın olan mukarreb kullar vardır. Onun altındakilere ebrar denir. Mukarrebler de senden yoktur. Öyle anlatırlar. Yani olması gereken asgaridir senin hakkını, benim hakkımı muhafaza etmek. Daha yukarı çıktığında biz vardır. Daha üstü var mı? Var. O oh, diyenler var. Biz de değil o oh, diyenler varmış. Neyse bunu girmeyelim soruyoruz. Nübüvveti anlayamıyorsan Sıddık'tan anlayacaksın. Hazreti Ebubekir'i bilmeyen adam Hazreti Peygamber'i anlayamaz. İstediğini iddia etsin. Sıddıkları, o yolun sadıklarını bilmeyen, sadık ashabını anlayamayan kişi Peygamber Efendimizi anlayamaz. Allah bunu kaideye bağlamıştır. Evet, buyurun. Estağfurullah. Sıdakat timsali Hazreti Ebubekir Ey Ömer dedi. O Allah'ın Resulüdür. Bu muahedeyi yapmakla Rabbine asi olmuş değildir. Allah onun yardımcısıdır. Sen onun emrine itaat et. Hazreti Ömer Efendimiz tekrar O bize Medine'de Beyti Şerife varacağız tavaf edeceğiz demedi mi diye sordu. Burada da Hazreti... şunu da gözünüzün önünde canlandırın. Ben biraz senaryo gibi yapıyorum ama Ebu Bekir Efendimiz fevkalade meyus sormuş, üzülmüş, mahzun olmuş, Hazreti Ömer Efendimiz konuşmaya başladığında hadise şahit olmamak için hem de çok üzgün olduklarında birazcık kenara çekilmişler. Yani o hadise şahit olup, o da kendinden geçip müdahale etmesin ve Ömer'i o şekilde görmesin diye bir parçacık uzaklaşmışlar. Onun üzerine Hazreti Ömer Efendimiz böyle arınırken Ebu Bekir Efendimiz'i görüp tekrarına sorma ihtiyacı veya soruyor. Evet. Hazreti Ebu Bekir, evet dedi. Arkasından da sordu. Amma sana, Beytullah'a bu yıl gidecek ve tavaf edeceksin diye mi haber verdi? Hazreti Ömer, hayır dedi. İşte Hazreti Ömer Efendimiz'in güzelliklerinden bir güzellik de budur. Ne kadar celallenirse, ne kadar onu, yani Hazreti Ömer Efendimiz'in yani hiç şansım yok. Şu anda benim kellemi vuracak dediği bir adam bile hak konuştuğunda veya sorduğunda ona hiçbir zaman o hiddetini, o celalini bir şey inkarla karıştırarak birbirine hakla batılı hiçbir zaman birbirine karıştırmamıştır. O sinirle canım dedi diyebilir. Veya ne bileyim hatırlamıyorum diyebilir. Değil mi? Farklı bir şey söyleyebilir. Hayır öyle demedi diyor. Yani Hazreti Ömer Efendimiz o anda hakkaniyetle konuşmaya karşı teslimiyetinde görüyorsun. Bu aynı zamanda Hazreti Ömer Efendimiz'in bu çıkışı Ashab-ı Kiram'ın çıkış yapmasına müsaade etmemektir. Çünkü sahabi kiramdan bir zat bile böyle bir falsiyah yapacak olsa Ebu Bekir Efendimiz'den evvel Ömer Efendimiz ona müdahale edermiş. Yani ben Ömer olarak bu çıkışı yaptıktan ve Resulullah Efendimiz bana cevap verdikten sonra hiçbir sahabe kalkıp Resulullah Efendimiz'e bu hesabı soramaz hale gelmiştir. Bu da çok manidardır. Evet. Bu aynı zamanda halifelik sırasında gösterir. Resulullah'tan sonra Ebu Bekir Efendimiz geldiğini, Ebu Bekir'den sonra da Ömer Efendimiz geldiğini gösterir. Bir Allah'ın kulu gelip hesap soramamıştır peygambere. Ömer konuştu çünkü. Bir de Ebu Bekir'e sordu. Ömer radıyallahu anh adeta Ya Rabbi affeyle Hani şey gibidir Eskiden büyük asitanelerde tanelerde hanı vesairenin e, Şeyleri vardır Dervişlerin Dervişlerin başı vardır Dervişlerin başı Derviş başı olan en kıdemli Derviş artık bir mesele konuştuysa Diğer dervişler soru sormaya hakkı Kaybederler Dervişler namına konuşuldu çünkü Hazreti Sıddık Resulullah Efendimiz'in arkadaşıdır. ashab i kiramın adeta lideri o anda lideri, yani onların duygularının, tezahür eden duygularının lideri, önderi imama Ömer Efendimiz'dir. Bu çok aşikardır. Çünkü Hz. Ömer Efendimiz'den sonra bir Allah'ın kulu konuşamamıştır da. Hz. Ömer konuşmuş ve bitmiş. Sırlama faaliyetidir o. Hz. Ömer hududu çekmiştir. İçlerdeki konuşmaların hepsi Ömer gibi adalet zemininde mahkeme açılır gibi konuşulmuş, iddia makamı iddiasını anlatmış, iddiasını ispat edememiş, esas hakim ve hakim olan Hz. Fahri Alem konuşmuş, hüküm bitmiştir. Bu sahneyi böyle görmek lazım. Artık bir daha yargılanamaz, bir daha artık içteki düşünceler de temizlenmiştir. Biatla rıdvan. Rıza'ya erinmiştir ama hala içeride bir şüphe evham var mı? Hazreti Ömer'in bunu de, dillendirmesiyle beraber bu evham da bitmiştir. Ne olur bunları böyle anlamaya gayret edelim. Ömer çıkıştı etti duramadı çok sinirliydi diye bakmayalım. Böyle baka baka kendimiz gibi zannede zannede bu dinin güzelliklerini güdük hale getirdik. İnşallah bu güdüklükle kütük olarak gitmeyiz öteki tarafa. Hiç böyle girizgahı uzatmadan müsaadenizle hocam hemen her zaman yaptığımız gibi yine sizden mevzunun devamını duyalım. Çünkü yine böyle heyecanlanarak. Aksine bugün de ben yani şu üçüncü bölüme de başlarken ben bu sefer girizgah yapmayayım demiştim ama <gülüyor> Cenab-ı Ömer Efendimiz e, Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e işte o konuşmasını yaptıktan sonra Hz. Eubekir Efendimizi de aynı soruları soruyor. Hazreti Sıddık'ın Hz. Fahri Alem'e bakışı onun söylediğinden, onun taliminden farklı değil. Resulullah'tan ne duyduysan Hz. Eubekir Efendimizden de onu duyarsın. Bize aynı zamanda sıddıkiyet, sadık olmanın halini de gösteriyor. Başka türlü bir izah yapabilirdi. İşte ya Ömer sen düşünmüyor musun, idrak etmiyor musun ki böyle böyle oldu da onu sen Peygamber çok konuşulacak şey vardır. Bu aynı zamanda mürit terbiyesini de gösterir. Mürit, mürşidinin söylediği söz üzere yürür. Onu dildiğiyle virtlenir. Çok şeyler bilir ama duyduğunu söyler. Esas feyiz aldığı membağın ağzıyla konuşur. Gerçek sadık müritler öyledir. Onun zevkini lezzetini alır. Sözle bile ondan ayrılmak istemezsin. O tabiri konuşurken bile müşvedinde ifna olarak, onunla ihya olarak konuşur. Ondan söz ve tabirle bile ayrılmak istemez. O yüzden aynı, ben deniz bazı böyle buna benzer zatlar işittim, gördüm, huzurlarında da bulundum. Bir mevzu geldiğinde başka türlü izahlar yapabilecek derken hep aynı tarzda cevap verirlerdi. Halbuki çok okurlardı, halbuki çok dinlerlerdi. Bizden daha iyi takip ederlerdi gelişmeleri. Bir gün sorduğumda dedi ki hocamdan ben böyle duydum dedi. O bildiklerim bana aittir dedi. Onun makamındayken onun makamını düşünerek bana soru sorulmuşken ya indiği konuşmaları yapamam derdi. Bu nezaket işte. Hz. Ebu Bekir Efendimiz de sen şurada biat etmedin mi? Görmedin mi onun peygamber olduğunu? O ne izahlar vardır. Ama o Resulullah'ın söylediği sözü aynen söyledi. Ve Hazreti Sıddık Ekber Efendimiz Peygamberin verdiği cevabı duyduğu ihtimali vardır tabii ki. Neticede Resulullah Efendimizin sözünü nakillik yaptı. Huzurunda bile olsa ondan daha farklı bir şey söyleyemeyerek tevhidi de göstermiş oldu. Yahu diyorum ya Hudeybiye ciltlerle kitaptır. Hudeybiye ciltlerle kitaptır. Yani Hudeybiye basit bir hadise değildir. Tüm yapılan savaşlardan, cenklerden daha önemlidir dersen Allah beni affetsin. Ama Bedr'in nasıl bir fetih olduğunu, Mekke'nin nasıl bir fetih olduğunu, katları nasıl bir fetih, katlarda nasıl bir fütühat yapıldığını, hepsi Hudeybiye'de zahir olmuştur kardeşim. Hudeybiye'de belli olmuştur. Dolayısıyla bakın şu hususta, sadece şu husus hakkında bile beabud. Cidlerle kitap yazılabilir. Onlarca risale tertip edilebilir. Erbabına, düşünebilene. Aşk olsun. Eyvallah. Buyurun. Hazreti Ömer, o günkü halet-i ruhiyesini ve sonradan duyduğu nedameti şöyle anlatır. Şimdi oraya gelmeden evvel, affedersiniz. Size, fırsat vermiyoruz ki okuyasınız. Estağfurullah. Şöyle bir şey de hatırlıyorum. Ya Ömer, ileride pişman olacağın sözleri söyleyemeyiz diye birisi söylüyor. Hz. Sıddık Ekber Efendimiz'le buna ne benzer bir uyarısı, ikazı oluyor. Ya Ömer korkuyorum senin için. Hani Susma hakkını kullan. Der gibi. Yani bir müddet sussa, hani şu an konuşmasa, Hz. Ömer Efendimiz'in şu anda sizin başlayıp da okuya, okuyamadığınız, benim kestiğim ifadenizi, siz okuyun ama arada bir ilave daha yapacağım bendeniz. O hakkım kalsın efendim. Evet. Ben hiçbir zaman o günkü gibi bir musibete uğramadım. Benim için en musibetli diyor. Ne demek diyor Resulullah'ın karşısına çıkıp da ona konuşma. O şekilde konuşma. Dikkat edin. Hazreti Ömer Efendimizin hayatını hayatını bilen insan bu sözün farkına varır. Bendeniz şu anda sizin okuduğunuz satırları layıkıyla dinleyicilerimizin kalbinde o istenilen manayı layıkıyla uyandırdığına inanmıyorum. Burada muhteşem bir söz var. Neden? Hazreti Ömer Efendimiz'in daha evvel çocuğunu diri diri toprağa gömme hadisesi de var çünkü. Ne diyorsun hocam sen? Öyle bakıyorsun çünkü. Resulullah Efendimiz'i kılıçla öldürmek üzere gittiği Ömer de vardı. Bu Ömer diyor ki, bu zat-ı ali diyor ki, en büyük musibet benim için Resulullah Efendimiz karşısına çıkıp o günkü halimdir diyor. Ne demek bu? Vakti cahiliyetinde yapılan şey değil. İdrak ettikten sonra yapılan hatanın yerine hiçbir şey telafi edemez. Allah muhafaza eylesin. Yani ben sıkıcı bir insan olduğum, hiç çekinmez bir hale geldiğimi fark ediyorum. Bırak öyle olsun, öyle olsun. Allah rızası için Hudeybe'yi satır satır okuyayım satır satır okuyor. Bugüne kadar yaptığımız bütün siyer derslerinin belki de neticesi şu anda burada. O günkü kadar büyük bir musibete çarptırılmadım diyor. Bunu diyen putlara tapan bir zaman ömer. Onu musibet olarak kabul etmiyor. Vakti cahil, o idrakte değildi çünkü. Resullah'ı tanıdıktan sonra ondan yüz çevirmekle yüz yüze gelmek. Resullah hesap sorar gibi onda. Bundan daha büyük bir musibet yoktur. Yani Ez cümle şu, bir mümin iman ettikten sonra ona Allah'ından ve Resulünden ayrı kalmaktan daha büyük bir azap yoktur. Bunu söylüyor Hazreti Ömer. Ben bununla yüzleştim. Az kalsın Resulullah aram açılıyordu diyor. Ömer radıyallahu Allah'ın Belir'e katılmıştı çünkü. Uhud da vardı Hazreti Ömer. Onları düşün yani. Hendek de vardı Hazreti Ömer. Resulullah'ın hep yanındaydı. Buna rağmen diyor ki ben Allah'la ne, ne yaparım ben diyor ya Resulullah aram arama açılsa. Demek ki bir mümine en büyük azap Allah ve Resulü'nden arasının açılmasıdır. Tamam. Bu sözü yani, almaya almaya gidelim. Hikaye dinler gibi dinlemeyelim. Evet. Ben hiçbir zaman o günkü gibi bir musibete uğramadım. Allah Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hiçbir zaman başvurmadığım bir biçimde başvurmuştum. Eğer o gün kendi görüşümde bir topluluk bulsaydım, bu musalaha ve muahede yüzünden hemen bunların içinden ayrılır, onların yanına varırdım. Ayrı bir fırkı olacaktım diyor, ayrılacaktım diyor yani. Bu nasıl bir musibettir diyor, Resulullah'tan ayrı bir zümle olacaktım ben diyor bir anda. Yani Allah bana yardım etti de yanıma kimse yaklaşmadı diyor. Hani benim gibi düşünenler olsaydı belki ne demek o? Nefsime yandaş olabilecek birini bulsaydım demek. Buradan da şimdi düşün. Sana Allah sırat-ı müstakimde iyi bir arkadaş verdiyse bu en büyük nimettir. Bir. Ve kişi refikinden azar. Kötü arkadaştan daha büyük bir musibet de yoktur. Kötü arkadaş senin yapmaya cesaret edemediğin şeyleri sana bir anda yaptırır sen yaptığının farkına bile varmazsın. Senin için asla olmayacak bir şeyi iki saat içerisinde bir arkadaşla yapar bitirirsin. Ne zaman gittin, ne zaman geldin, o hayalinde büyüttüğün, o sapkınlık, o dalalet, o böyle kurup kurup hayal edip de senelerdir yapamadığın bir şeyi, bir arkadaşın yanına katılarak yaparsın ve bitirirsin. Allah yolunda arkadaş lazımdır. Allah yolunda sohbet lazımdır. Arkadaşa çok dikkat etmek lazımdır ne meseleler çıkıyor bak Hudeybiye'yi okurken sen böyle bir şeyler çıkacağını düşünür müydün kardeşim? İşte Hudeybiye Hudeybiye böyle bir şeydir Hz. Ömer'in ağzından dinlemek güzeldir derler ki Resulullah Efendimiz eğer sen ne diyorsun ya Ömer deseydi yani ben Allah'ın Resulü'nün cevap cevap vermekte sussaydı veya sen ne diyorsun diye sorsaydı Ömer helak olurdu diyorlar. Ömer biter, helak olurdu diyorlar. Yani sen ne diyorsun diye bir o söze karşıdık. Ömer'in cürmü, ateşi kendi cürmü kadar. Allah Resulü'nün kabarması, onun celalini göstermesi, Resulullah'a göre. O bir celallendiği zaman, kabardığı zaman, artık onu teskin edebilecek bir mahluk yok. Haliki de onunla beraber kabarır ve hiç bakmaz Ömer'in'e başkasına. Sen ne diyorsun? Deseydi veya sussaydı diyorlar. O anda hoşnut olmayarak onu geri çevirseydi diyorlar, Ömer helak olmuştu diyorlar. Nihayet Allah Teala işin sonunu hayır ve rahmet kıldı. Resulullah Aleyhisselam ise işin böyle olacağını çok iyi biliyormuş. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı sarf etmiş olduğum sözlerimden duyduğumdan, duyduğumdan korkudan dolayı neticenin hayır olmasını ümit ederek oruçlar tutmaktan, sadakalar vermekten, namazlar kılmaktan ve köleler azat etmekten geri durmadım. Yani Hz. Ömer Efendimiz hayatı boyunca sadaka, oruç, Efendim infak ederek, efendim kurbanlar keserek hep o hatanın telafisini Allah'tan niyaz etmiştir. Resulullah Efendimiz Mekke-i Mükerreme'nin latife yapmışlardır Hazreti Ömer'e. Kabe'ye giriyorlar, fetih kapısının olduğu yerde, yani Ebu Kubeys'in karşı tarafı e, diyebileceğimiz yerden, oradan böyle inerlerken artık Kabe-i Muazzama tabii Görünüyor. Mekke sahibine kavuşmuş. Herkes onun emrine rağm olmuş. Allah Resulü böyle içeri girerken Hz. Ömer Efendimiz, Ebu Bekir Efendimiz, Hulefa işte hepsi yanında. Resulullah Efendimiz hemen ilk böyle yanlar, yan tarafında. Resulullah Efendimiz şöyle bir latife yapıyor. Ömer işte mübarek yanlarında. Diğer yanlarına dönerek yani Ömer Efendimizin bulunduğu yana değil de Diğer yanlara dönerek, Ömer nerede? Ömer burada mı diyor? <gülüyor> Ömer'i görüyor musunuz? diyor. <gülüyor> Latife, hani sana de demiştin ya, Hazreti Ömer Efendimiz de o an böyle eğilmiş, Resulullah Efendimiz'in omuzuna doğru ve yatar gibi, Ya Resulallah, mahcubiyetini zaten biliyor. İşte Ömer, Ömer, bilirsin sen Ömer'i. Ömer kimdir ki yani yapma böyle diye Resulullah Efendimiz böyle bir naz niyazları olmuş yani o şeyde e, girerken Mekke'yi mükerreme'yi derler öyle anlatırlar. Ömer'i gördünüz mü diyor Ömer nerededir? Hani artık fetih mesela aşikar çünkü <gülüyor> Aman ya Resulallah Ömer'i bilirsin işte Ömer. Ömer böyledir diye yapma ne olur. Falan şeklinde. Zaten mahcubum şeklinde. Hazreti Ömer Efendimiz o kadar bir şey yaşatıyorlar. Evet. Adil ve faruk olan zaten Allah Resulünden ayrılmaz. işte hafif bir kafa çevirmek kadardır yani. Biz kendi uzaklığımıza bakalım, onlara bakmayalım. Latifedir o. naz az meselesidir. Evet. Buyurun devam edin. Resul-i Ekrem Efendimiz muahede ve musallaha işini bitirdikten sonra sahabilere Artık kalkınız, kurbanlarınızı kesip sonra başlarınızı tıraş ediniz diye seslendi. Acaba bu bölümde bu meseleyi bitirebilecek miyiz? Bilemiyorum tabi. Bizim kumanda masasındaki arkadaş işaret ederse görebileceğiz. Tamam. Herhalde inşallah konuşuruz. Buyurun. Ne var ki Hazreti Resulullah'a sonsuz hürmet ve muhabbetlerine rağmen sahabilerin hiçbirinde bu emir karşısında bir hareket görülmedi. Orada da başka bir nezaket var. Yani çünkü dikkatli dinleyiniz ama. Ben de sizin dikkatinizden dinleyicilerimizin dikkatini fark edebiliyorum. Yani siz farkın karşımdayken böyle hafif dikkatiniz dağılıyorsa araba kullanan şimdi bizim dinleyicimiz ne yapıyordur kim bilir. Dikkatli dinlesinler. Bazen hani bir şey yapmak istemez de hani rızası yoktur esasında yapalım böyle. Denildiğinde bir bekleme vardır. Muhabbetle gönlünüzden fetva beklersiniz ona. Yani bunu buraya koyalım mı? Hadi böyle koyun. Denildiğinde o sizin muhabbetle kalben anlaştığınız bir insansa acaba hakikaten istiyor mu? Yoksa hani böyle formalite icabı mı konuşur diye biraz böyle beklersiniz. Belki değiştirir diye. Ashab-ı kiramın böyle bir tereddütü var. Şaşkınlık var yani. Hadi çıkartın. Ya böyle diyoruz ama acaba biz Resulullah Efendimiz'e biat ettik. Her şey olabilir. Belki de Resulullah Efendimiz birden diyecek ki Davran'ın kılıçlarınızı Kabe'ye gidiyoruz. Yani acaba gerçekten razı olarak ciddi ciddi bunu istedi mi diye bir tereddüt yaşıyor sahabe-i kiram mazara. Ve ihra hadi kurbanlarınızı kesin tamam çıkın denildiğinde hiçbir hareket yapamıyorlar. Hudeybiye'nin muhteşem bir sayfası daha açılacaktır bu. Hudeybiye'nin muhteşem bir sayfasında yine görmüş olacağız. Müşahede edeceğiz. Ne yapıyor Resulullah Efendimiz? Peygamber Efendimiz emrini ikinci kere tekrarlamak zorunda kaldı. Cık, ya şu tabirleri ne olur? Yani tahsis etsinler. Yani kim zorunda kaldı ya? Zorunda kalan kim yani? Zorda kalan kim? İkinci kere tekrar buyurdular. Bir şeyin anlaşılması için üç kere tekrar etmeleri adeti seniyelerinden. İkinci kere tekrar ettiler. Resulullah'ın bir sözü iki kere tekrarlaması, artık kainatın böyle kulak kesilmesi. Üçüncü kere tekrarlar mı ve tekrarladığında yaparlar mı dercesine, hangi alemlere hitap ediyor üç hitapla? Müşrikler de esmayı terkin ederken üç kere tekrarlarlarmış. İki kere tekrarlıyor. Üçüncüsünü tekrarlıyor mu? Kalkınız, kurbanlarınızı kesip, Sonra başlarınızı tıraş ediniz. İkinci tekrar. Fakat aynı şekilde sahabiler sanki bu emri duymamış gibi davranıyorlar, kurban kesme ve tıraş olma işine başlamıyorlardı. Resul-i Ekrem emrini üçüncü kere tekrarladı. Hı. Kalkınız, kurbanlarınızı kesip sonra başlarınızı tıraş ediniz. Yine sahabe efendilerimizden bu konuda bir hareket görülmedi. Emrini üç kez tekrarlamasına rağmen asaptan kimsenin katmadığını gören Hazreti Fahri Alem dönüp Ezvacı Tahirattan Hazreti Ümmü Seleme'nin yanına gitti. Kurulmuş olan ailesine mahsus çadırına dahil oluyorlar. Kim? Hangi annemiz? Ümmü, Ümmü Seleme. Seleme. Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın yanına geliyorlar. Şimdi üç kere tekrarlamasındaki ayrı bir hikmet Bizim o muhteşem sayfa dediğimiz hadise şimdi burada zuhur edecek. Evet. O da ayrı bir hikmet. Ey Ümmü Seleme! Nedir şu halkın tutumu? Onlara kurbanlarınızı kesiniz, başlarınızı tıraş ediniz diye tekrar tekrar söylüyorum. Ashabının nefsini, nefs-i muhammedileri olan hanımından soruyorlar. Bir neydi? bu Bir insanın hanımındaki tecellisi... Nefsinin tecellisidir. Asabındaki nefis haletini nefsi muhammediyelerin masarı olan hanımlarından soruyorlar. Bu sohbet mahsurdur, kitapta yok. Ve hanımıyla istişare ediyor. Hangi adam, hangi sofu bunu yapar? Hangi ilim ehli, o mağrur kişi bunu yapabilir? Hanımından sual ediyor meseleyi. Hayatın o içinden olan bir insanla istişare ediyor bir gönül dostu, bir gönül mahbubu, habib mahbub ilişkisi olan insandan istişare istiyor. Allah'ın vahyine masal olan bir peygamber. Medrese hoca olan bir hoca değil, adam değil. Evet. Söylüyorum fakat hiçbir emrime icabet etmiyor diyerek sahabelerin bu durumundan şikayet etti. İnnehu kana zalumen cehula. Onlar Allah'ın emirlerine o kadar itaat ederler ki itaat etmemenin ne olduğunu bilemezler bile. Cahillerdir. Onlar Allah'ın emrine öyle bir itaat ederler ki nefislerini kıyasıya atarlar. Zalimlerdir. Manasız zuhur ediyor. Ben bu şekildeki teslimiyetsizliği idrak edemiyorum diyor Hazreti Fahri Alem. Öyle bir teslimiyet makamında ki teslimiyetsizliği idrak edemiyor Hz. Fahri Alem. Allah Resulü ne cahil denir mi Haşa? Denemez. Allah'ın emrinin haricindeki şeylerin cahilidir Hazreti Fahad. Çünkü Ahsap suresindeki ayetle sabit. Biz Hudeybiye'nin cahili, biz Allah Resulü'nün cahiliyiz. Bu büyük hatadır. Kamil insanlar nefislerine itaat etmeme hususunda zalim, nefislerinin talepleri hususunda cahildirler. Ahsap suresinin Geçen son sayfasında geçen emanetin arza semavata teklif edildiği halde insanın yüklenmesi bahsine baka dursun bizim kıymetli dinleyicilerimiz. Galiba muhabbet bağı burada bu program sırlanıyor. Eyvallah. İnşallah diğer programa tam bu çadırdaki istişare mevzunu işleyelim. Oldu mu efendim? Eyvallah. Sevgili dinleyiciler... Bu hafta muhabbet bağını sırlayalım. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar sizlerle birlikte olacağız.